وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخيراً هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلاء في النار. هل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 Evet, peygamber size neyi verirse onu, onu alın. Sizi neyden alıkorsa um. ondan Sakın. sakının. Kim okur bu ayetin Arapçasını? وَمَا آتَاكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ Aleyküm selamu rahmetullahi ve berekatuhu. Ne diyor bu ayette allah Teala? Resulü Resul size neyi getirirse onu alın, sımsıkı tutunun. ama نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Sizde neyden alıkorsa, sizi, neyi yasaklarsa, o yasakladığı şeyden de elinizi çekin. Çok açık ayetler arkadaşlar. Başka bu ayetin dışında hatırladığınız ayet var mı arkadaşlar? Allah sevdiği için konuşma. Ona icabet edin. Başka? Allah sevdiği için Evet. Tek tek yavaş <gülüyor> yavaş. Allah'ı Oyun ki Allah da siz eylesin. Eylesin. Bu kadar açık. Kol <gül> en kuntum tuhibun Allah. Peki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara da ki in kuntum tuhibun Allah, Allah sevdiğinizi iddia ediyorsanız söylüyorsanız fetbeuni bana oyun ki yuhibbukumullah. Allah da siz sizi eversin. Saraftan çok ilim ehli bu ayete ne ayet diyorlardı? İmtihan. İmtihan ayeti. Yani Allah Teala'nın insanların imanını sınadığı ayet. Allah'ı sevdiğini iddia edenlerin sevgisini sınadığı ayet. Sevginde samimiysen nereye bak diyor Allah Teala? Resulün ne olan ittiba'a. Resule olan bağlılığına bak. Onda nasıl bağlı ona ne kadar bağlıysan Allah Teala'ya olan sevginde o kadar samimisin. Tabii bizim hani dilimize oturmuş bir ifade var gönülden sevmek. Ben gönülden seviyorum ama işte yapamıyoruz ben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 Az önceki arkadaşların sorduğu meseleyle de alakalı. Bu ayet bizim için nedir? Bir kuraldır, bir ölçüdür. İhtiraf edilen konularda nereye gideriz? Allah'ın Allah Allah kelamına, Resul'ün Bilmiyorum. sünnetine gideriz. Onlar ne diyorsa, tamam. o şekilde kabul eder, iman ederiz. Daha sonra müellif, rahimahullah bizlere hadisler naklediyor. Bu hadislerin ilki, Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 'Dauniyi ma taraktukum.' Yani sizleri terk edip bıraktığım, sizleri mesul kılmadığım şeyler hususunda ne yapın? Beni sıkıştırmayın. Yani bana gelip soru sormayın. Yani dinde Allah Teala insanlara zorluk çıkarmaz onların başları belaya girsin, sıkıntıya girsin, artık hayat çekilmez hale gelsin, diye dini allah Teala ne yapmamıştır? Göndermemiştir, indirmemiştir. Allah-u Teala, bu dini insanlara, hem dünyalarında, mutlu, sa'id sa yaşamaları için, hem de ahiretlerinde, cennet ehlinden olmaları için indirmiştir. Yani Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, geçen öğrenmiştik, hatırlarsanız hadislerde, helekel mutanatti'un, Aşırı gidenler helak olmuştur. Yani. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor. Diyor ki. İşte aleyhisselatü vesselam ona. ömürde, yılda, hayatında, ömründe. insanın dünya hayatında bir defa fazla olduğunu yapması gerektiğini söylüyor. Tabi ilk başta ömürde demiyor. Hayatın boyunca demiyor. İşte, üzerine düşen vazifeleri görevleri sayarken bir de diyor hac yapman gerek. Diyor ki o zat. Her yıl mı? Elham Resulü Hale vesselam gösemedi ki. Evet deseydim her yıl. Hadi yapmak farz olacaktı. Allah Teala Kuran ne diyor: La an eshiya. Ne yapmayın? Bazı şeylerden soru sormayın. Onlara girmeyin yani. Intub delakum tesuukum. Size onlar açıklanırsa eğer, ne olur? Tesuukum. Hoşunuza gitmez diyor Allah. Yani kurcalamayın. Yani ne manada kurcalamayın?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 Badiyeden, çölden bir adamın gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorması ne kadar çok hoşumuza giderdi diyor. Niye? Çünkü onlara soru sormaları <gülüyor> meh olunmuş. Yasak. Soru sormak yasak. Çünkü allah Teala o dönemde onların din adına, dinleri adına ihtiyacı olarak her şeyleri ne yapmakta zaten? indirmekte. Onun dışında ne yapmayın? Sormayın. فَإِنَّمَا أَهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُعَالِهِمْ وَإِخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَاهِمْ Sizlerden önceki insanların helak olma sebepleri, onları helak eden unsur neydi? كَثْرَةُ <gülüyor> سُعَالِهِمْ Çokça soru sormalı. Tabi dini öğrenmek adına soru sorabilirsin. Bu ayrı bir şey. bunda Bu hadis onu kastetmiyor. Yani ben şöyle abdest aldım olur mu? Bu ayrı bir şey. Allah-u Teala sana arşına istiva ettiğini haber vermiş Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberi sünnetinde Tavatur derecesi ulaşacak hadislerde ne yapmış? Mana olarak buna işaret etmiş. Sen artık kalkıp yok dünya yuvarlaktır. Bu böyle gerekir mi böyle olur mu? Evet. Bu şekilde gerekir mi? Bu, bu, bu onu kastediyor. Bu hadis bunu kapsıyor, bunu içeriyor. Yani senin helak olmana sebep olur. Bak örnekleri vakası var. Dün bu şekilde inanıyordun, bugün bu şekilde inanıyorsun. Yarın ne şekilde inanacağını belli, belli değil. Çünkü niye sana sorulmaması gereken sorman?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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir emri. Burayı terk etmeyin diyor. Bu tepeyi terk etmeyin ey okçular. Ya onlar da daha iyi gördükleri, kendilerince, zanlılarınca daha iyi gördükleri bir şeye yelteniyorlar ama akabinde peygambere muhalefet ettikleri için, sözünü yerine getirmedikleri için bir de bakıyorlar ki sonuç, akıbet ne oluyor? Kötü olarak bitiyor. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ bu.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 Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizi bir şeyden koyduğum zaman, yasakladığım zaman ondan uzak durun. Ve ıza emertukum bişeyin fe'tu minhu masleta'tum. Size bir şey emrettiğim zaman, yapmanızı yerine getirmenizi istediğim bir şey emrettiğim zaman, gücünüz yettiğince onu ne yapın? Yapın. Yani dikkat edin. Yapılması istenen şeylerde, mükellefiyet altına girebilmesi için kulun hangi şart aranıyor? Kudret çağırdı. Güç kuvvet çağırdı. Yani haccı emretmiş. Ama gücün yoksa sana organını sat, şuranı sat, buranı sat, şöyle yap, hırsızlık yap git demiyor. Ama ha haramlardan ele tek çekmeye gelince bunda güce kudrete gerek yok. Kadına bakma diyor. Yani boynunu çevire çeviremiyor değilsin. Değil mi? Haram ticaret yapma. Burada güç ku kudret aranmaz. Zina etme. Hadiste dikkat edin diyor ki, sizi, neyden sizi yasakladıysam, ondan uzak durun. Neyi yapmanızı istediysem, gücünüz yettiğince onu yapın. Bakın, yani yerine getirme hususunda ne var? Güç, kuvvet, şartı var. Ama yasaktan uzak durma konusunda ne yok? Güç, kuvvet, şartı yok çünkü bir şeyden el etek çekmek için ne, neye gerek yok? Sen haram içmedikten sonra zaten içmezsin. Bunun için özel bir çaba, özel bir gayrete gerek yok bu hadis muttafakun aleyh Bukhari ve Müslümin ittifak etmiş olduğu hadiseyle ikinci hadis meşhur İrbat İbni Sariye hadisi <gülüyor> bu hadisi defaatle duymuşsunuzdur bu sahabe radıyallahu anh diyor ki ve azana sallallahu aleyhi ve sellem mev'izaten beliga aleyhissalatü vesselam bize çok beli çok tesirli çok etkili bir vaaz-ı nasihatta bulundu diyor aleyhissalatü vesselamın bu şekilde vaaz-ı nasihatleri hep olmuştur sahabelerin hep Nasiyat babından hutbeler irade etmiş, vaazlar vermiştir. Kimileri vardır ki düzenli hutbelerdir. İşte cuma namazlarında, bayram namazlarında vermiş olur. Kimilerde de vardır ki arizi gereği gördüğü zaman verdiği hutbeler vardır. Sahabeden birisinin yanlış yaptığını görmüştür, ayağa kalkmıştır. Allah'a hamd etmiştir, sena etmiştir, onu düzeltmiştir. Aleyhisselatü vesselamın bu hutbesi o manada yani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 Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yapmışlar? Odaklanmışlar. Ağzından onları, çünkü ağzından çıkacak bir söz, onları cennete götürecek olan bir yol gösterici bir levha. Bir irşat, bir sünnet. Onlar için çok değerli. Aynı şekilde cenneti arzulayan insanlar için de çok değerli. Vecilet minhel kulub ve zarrefet minhel uyun. Diyor ki sahabe, öyle bir nasihattı ki bu, kalplerimiz diyor ürperdi. Kalpler titredi. Ve zarafet minhel uyun. Aleyküm selamu. Ve gözlerimiz diyor, akıp yaşlarla doldu. Ağladık. Fekulna ya Rasulallah keenneha mev'izatum vaddi' fe evsinâ. Dedik ki ey Allah'ın Resulü, herhalde bu nasihat, bu dünyadan ayrılacak olan, veda edecek bir insanın nasihatine benziyor. Ey Allah'ın Resulü, bize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 kendilerinden sonra gelecek olan kıyamete dek yaşayacak olan insanlığa da ne yapıyorlar? Bu şekilde fayda sağlıyorlar. Zaten birçok şeyi müşahede edip görmüşler. Onunla yetinseler belki yetinebilirler. Ama hala ısrarla ne yapıyorlar? Soruyorlar. Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Usyukum bi takvallah." Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ilk tavsiyesi Allah'tan sakınmak oluyor. Yani bu çok önemli bir tavsiye arkadaşlar. İnsana Allah'tan kork dendiği zaman insanın bu tavsiyeyi alması lazım. Yani Allahu Teala diyor ve laqad wasaynal ladina utul kitabe min qablikum ve iyyakum anettekullah. Bizler sizden önce gelen kitap ehline ve sizlere neyi vasiyet olarak verdik? Diyor Allah Teala? Anettekullah. Allah'tan Sakınmanız. Ne demek Allah'tan sakınmak? Daha önce hatırlarsınız bunu beyan ettik ilk defaatle. Fi'lul evamir <gülüyor> ve içtinabun nevahiy. allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da uzak durmak, sakınmak. Tabi bunun için ne gerekiyor? Önce bunu bilmek, öğrenmek, ilim gerekiyor. Ondan sonra amel gerekiyor. Takva budur arkadaşlar. Yani takvayı başka bir yerde aramayın. Bazıları takvayı böyle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 Cezbe gelip böyle hareket edip gözlerinin sulanmasını takva zannedenler buna takva olarak ne yapmasın? Kabul etmesin. Takva, Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği şeyleri ne yapmak? Yerine getirmek. Ezan mı okundu camiye koşacaksın? Bu takvadır arkadaşlar. Bu takvadır. Sen ezan okunuyor, abdestini almamışsın, camiye gitmiyorsun. Cemaatle namaz kılmıyorsun. O daha sonra... Takvalı olduğunu iddia ediyorsun. Yani senin eylemin, amelin söylemine, pratiğe, söylediğin iddiaya ne? Uymuyor. Uymuyor ters. <gülüyor> Televizyonun karşısına geçmişsin. Haram olan şeyleri müşahede ediyorsun. Bu ne? Bu, bu takvalıysa. istediğin kadar takvalı evet. olduğunu söyle İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İnsanlara öncelikle bunlar bir örnek tabii yani güncel hayatımıza dair örnekler. Yoksa bunları ne yapabiliriz? Herkes kendine bakarak çoğaltabilir. Aleyhisselatü sallam diyor ki ulsiy kum takvallah. Allahu Teala'nın dan sakınmanızı vasiyet ediyorum. Wa istame wa Ve abdun Başınıza Habeşli bir köle adam gelse, yönetimi eline geçirse. ''Ona itaat edip, onu işitip, ona itaat etmenizi emrediyorum.'' diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü hayatın düzene girebilmesi adına, kaosun yaşanmaması adına, istikrarın sağlanması adına... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ümmetine ne yapmış? Emretmiş. İtaat et demiş. Neydi itaat? ''İnne me fil ma'ruf.'' Aleyhisselatü Vesselam üç kere tekrar oluyor Buhari'nin rivayetinde. Peki itaat ne? hangi konuda itaat edeceğiz? Başımıza gelen yöneticilerimize, ma'ruf, Allah-u Teala'nın ma'ruf olarak belirlediği şeylere. Yani diyorsa ki yönetici namaz kılmayacaksın, o konuda ona itaat edilmez. Alimler diyor ki yöneticilerin emirleri üç kısmı ayrılır. Birincisi, Allah-u Teala'nın emrine uyuşan, emriyle uyuşan emirleri. Buna itaat elbette ne yapacağız? Edeceğiz. Bir kısım emirlerde var ki tamamen Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine ters düşüyor. Burada ne yapacağız? İtaat etmeyeceğiz. Çünkü burada et, itaat etmemiz gereken ne var? Daha büyük bir makam var. Üçüncüsü de Allah'ın emirlerine muhalefet etmeyen bazı neler? Kanunlar, yasalar. Mesela ilim diyor ki, hayatın sistemi edilebilmesi için, nizama girebilmesi için yollara koyulan trafik işaretleri.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 ile karşı karşıya kalır. İktirafla, fitneyle. Şimdi öyle bakın, bizden 50 sene önce ölmüş adamların hayatında yani bugün insanların konuştuğu dini sıkıntılar var mıydı? Hepimiz kardeşiz. Onlar da bizim kardeşimiz. Aynı din, semavi dinler. Bunu konuşuluyor muydu 50 sene önce? Konuşulmuyordu. Televizyonlara çıkıp insanlar kabir azabı da neymiş? Sırat, Sırat neymiş? Terazi de neymiş? İsa Aleyhisselam da inecek miymiş? Bunlar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 yani, insanın ne yapması lazım? Sünnete, hayatı boyunca, dünyada yaşadığı sürece iltizam etmesi, tutulması lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu hadise emrettiği üzere, azı dişleriyle yakalaması lazım sünneti. O kadar <gülüyor> abartılı olmak lazım, temessükte, ona, bağlılıkta. Ona sımsıkı tutulmakta, elinle değil. Yani bir elinle tutacaksın iki elinle, sımsıkı. bir de ona, o sünnete ne yapacaksın? Dişlerini. Dişlerinin önünü koyarsan kaçabilir. Kurtulabilir. Alın içlerinde. Yani durum bu kadar önem arz ediyor. Bu kadar önem vermen gerekiyor. Bu kadar ihtiyatlı olman gerekiyor. ve بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاِ الرَّاشِدِينَ Peki ihtilafa düşüldüğü zaman fırtınalı denizin dalgalarından güvenli Limana çıkılacak yer neresi? O güvenli, güvenli liman neresi? Nuh'un gemisi nerede? Sünnette. Selefin dediği gibi. <gülüyor> Kim ona binerse kurtulur. O fırtınalardan güvende olmak isteyen, kendini korumak isteyen, Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu üzerine "Faleikum bı sünneti". Sünnetime nabın, na <gülüyor> tutunun. Sünnetime sarılın. Wa sünneti kılafayır el-mehdiyin, hidayete erdirilmiş <gülüyor> raşid halifelerimin sünnetine ne yapın? Tutunun. Yolunuzu aydınlatacak sünnetten sonra, sünnette bulamadığınız takdirde yolunuzu aydınlatacak görüş, kimin görüşü olsun? Ashabtan önde gelen Kulefe-i Raşidinin görüşü olsun. Bakın yani. Aleyhisselam bize neyi öğretiyor? Dinde edebi ahlakı öğretiyor. Dinde kendi adına Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> İleri yeri konuşarak bu ayetten bu çıkar, bu hadisten bu anlaşılır demeni, deme yetkisini sana kimse vermiyor arkadaşlar. Sana bir ne yapılmış? Öncelik listesi verilmiş. Allah'ın kitabına dön, peygamberin sünnetine git. Ashabın ileri gelenlerinin görüşlerini araştır. Orada bulamazsan tabiinden olanların görüşlerine bak. Bu şekilde ne yap? daireyi genişlet, genişlet bir şey bulamazsan içtihat eden o makamda olan ilim ehline sor. Değil mi? İlim ehlinden istifade et. Ama sen daha Elif'i görsen ne diyorlar? Mertek zanneder. Elif'i görsen Mertek zannedecek. Ne demek Mertek? Ne demek Mertek? Kalas, sopa. <gülüyor> yani Elif'i göstersen Kalas zannedecek. Tipte olan ilmi altyapısı olmayan bir adam Bugün maalesef ne yapabiliyor? Televizyonlarda orada burada şurada çıkıp insanlara Allah'ın dinini öğretmeye çalışıyor. Aleyhisselatü vesselam diyor bu gösterdiğim öncelikli liste var ya kategori ona diyor azı dişlerinize ne diyor ilim ehli. <gülüyor> İnsanın diyor arkadaki en sondaki dişleri azı dişleri Onlarla sarılın. Ve ey ve muhdesat-ı umur din adına sonradan çıkarılan her şeyden de diyor Aleyhissalatu vesselam uzak durun. Bakın nasihatler ne kadar değerli. Yani bu hazine değerinde arkadaşlar. Peygamberlik makamında olan bir insanın ağzından çıkan ve duyanı ve duyup hayatına tatbik edeni Necata, başarıya, kurtulsa götüren sözler bunlar. Bunları öyle yeryüzüne gelip gitmiş bir bilim adamı, bir aydın sözü olarak almayın. Allah tarafından desteklenen, vahiy olduğu söylenen sözler bunlar. Ve iyâkum ve muhdefâtil umur. Sonradan din adına çıkarılan her şeyden sakının, uzak durun. Her şey... Zira her sonradan çıkarılan şey bidattir ve bu her bidat nedir? Dalalettir. Sapıklıktır. Ne olursa olsun. Adına ne derse desin insanlar. Ölçüyü koymuş Aleyhisselatü Vesselam. Hani bazıları diyor ya bu kadar da kısadan, kısa yoldan kesip atmayın kardeşim yani. Bu işin biraz uslubu olur. Değil mi? Hani geçen derslerimizde de söylüyoruz ya bu konudaki önderimiz, bu konudaki öğret öğreticimiz kim? Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam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 Şeyler. Din adına çıkarılan, din adına yapan, Allah'a yakınlaşmak için niyetiyle yapılan, sahab niyetiyle yapılan şeyler. Tersten sonra onu şey yapalım. Ne olursa olsun, her ifadesi, yani her ifadesi, aleyhissalatü vesselamın ifadesi. Öyle değil mi? Aynen. Hani, biz belli başlı örnekler veriyoruz. Mesela, insanlar neye alışık olursa, bu ifadeden ne yapabiliyor? o Bu ifadenin çıkarmak, Dışı, bu ifadenin getirip, senin hayatından dışarı çıkarma zorunluluğunu bırakan, senin o zorunluluğa sokan o ifadeleri, o terimleri bazen zorlanabiliyorsun. Şimdi kardeşimiz soru, tarikat da mı? Başka bir arkadaş Mevlid Kandilleri de mi? Başka bir arkadaş topluca zikir mi? Başka bir arkadaş çeşitli hayatında olan hayatına girmiş, artık dinin içinde kendine yer etmiş, Etle kemik gibi birbirine yapışmış örnekler çoğaltabiliriz ve bunları Böyle bir ortamda doğan, böyle bir ortamda yaşayan insanlar olarak inkar etmemiz zor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü duymamıza rağmen. Ama mesela, alimlerin verdiği örnekler var, farklı farklı örnekler var. Toplumumuzda yapıldığını görmediğimiz, bazı şeyleri örnek verdiğimiz zaman bu insanlara, ya diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle yapmamış. Onun için biz de ne yapamayız? Yapmayız.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 diye böyle bir güzel karar alsa Diyanet, insanlar hemen ne yaparlar arkadaşlar? Tepki gösterirler. Ne tepkisi verirler? Derler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmamış. Onun için biz de ne yapamayız? Bunu bu şekilde yapamayız. Hemen görmedikleri, alışa gelmedikleri, o toplu, doğup büyüdükleri toplumda tatbik etmedikleri bir şey örnek sunulduğunda hemen onu ne yapabiliyorlar? Peygamberin öğrettiği asıl kaideye döndürebiliyorlar. Diyorsun ki ben kardeşim,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 Tamam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okumamış, ondan sonra gelen insanlar okumamış. Ta bu döneme kadar, 1400 yıldır kimse okumamış. Ama yani okuyalım yani. Desek ne derler, ne diyor arkadaşlar? Hocam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Her bir sapıklıktır sapıklıktır, Yani Genel manada bu şekilde bir cevap verebiliriz bu kardeşimizin bu sorusuna. Özel manada tabii daha tafsil, daha ayrıntılı, daha uzun e, cevaplar verilir. Ama asıl olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Buyru, söz, din adına yapılan her şey nedir arkadaşlar? Bidattir. Din adına yapılan. Bazıları şimdi çıkıp diyebiliyor. O zaman uçağa da binmeyin, o zaman kaşık da kullanmayın, o zaman bilgisayar da kullanmayın. Arkadaşlar bunların hiçbiri haddi zatında bizim yani Allah'a yakınlaştırdığını bu manada sevap olduğunu umduğumuz şeyler değil. Dinden değil Dinden değil, değil mi uçağa binmek. Ama bunlar birer ne, ne manada bir araç? Hı -hı. Araç. Değil mi? Ama sen kalkıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında uygulamadığı, vefat ettikten sonra onu en çok seven sahabelerinin hiçbir zaman uygulamadığı, ilk yüzyılda, ikinci yüzyılda, üçüncü yüzyılda değerli çağlar denilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın altın çağlar olarak vasfettiği, en hayırlı çağlar olarak söylediği yüzyıllarda uygulamadığı bir şeyi onlardan sonra 400. yüzyılda, 400. yüzyılda birilerini sokup dine Kattığı bazı şeyleri ne yapabiliyorsun? Kabul edebiliyorsun. Halbuki bu asli kaideye göre, kurala göre ne yapman lazım? Evet, evet. Et, et, yani. Peygamber Aleyhisselam yapmadı. Ashabının yapmadığı şeyi artık sen <gülüyor> nasıl din adına yapabilsin? Geçen derslerde aldık. Aleyhisselatü vesselam bakıyor ki camide hutbe veriyor. Bir adam ayakta duruyor güneşin altında. Diyor buna ne oldu? Ne yapıyor bu? Herkes oturuyor hutbe dinliyor. Orada dikilmiş güneşin altında duruyor. Allah'a yakınlaşacak. Niyet bu, salih, güzel. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Diyor, diyor ne oldu buna, ne yapıyor bu? Diyorlar ki bu güneşin altında durmaya, ayakta durmaya, konuşmamaya ve oruç tutmaya adak adamış, onu yerine getiriyor. Yani niyet güzel. Aleyhisselatü Vesselam yani maşallah böyle bir müşrik toplulukta tamam mı? Allah'tan uzak bir toplulukta. Yani bu manada. Yanımızda Yahudiler var, Hristiyanlar var. Aynı topraklarda yaşıyoruz Medine'de bırakalım bu da bu şekilde Yani nasıl istiyorsa Allah'ına öyle ibadet etsin öyle onu emredin güneşten çekilsin gölgeye geçsin konuşmamayı bıraksın konuşsun orucuna da devam etsin diyor çünkü meşru olan tek şey ne orada oruç yani aleyhissalatü vesselam bu şekilde yani Allah'ın din olarak getirdiğini din olarak sürdür yaşa hayatına uygula onun getirmediğini uygulamadığını sahabenin yapmadığını yaşamadığını Dine ne yapmamaya kalkma, çalışma. <gülüyor> Bu hadisi Ebu Davud, İmam Tirmizi rivayet etmiş. Üçüncü hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Kullu ümmeti yedhulûnel cennet. Ümmetimden herkes cennete girecek. İlla men eba. Geçen müjdeyi de aldık aleyhissalatü değil mi? <gülüyor> Cennet ehlinin kaç, kaçıyız, kaçta kaçıyız? Yarısıyız. Yarısıyız. En son o, o müjdeyi verdi aleyhisselatü vesselam değil mi? Sahabe diyor ki cennet ehlinin yarısısınız. Yani bizim ümmet cennetin yarısı. Diğer bütün insanlık tarihinde gelen Allah'ı birleyen ümmetler cennetin diğer yarısı. Şimdi aleyhisselatü vesselam diyor herkes cennete girecek ümmetinden herkes. İlla men eba. istemeyenler, ayak diretenler hariç. Yani cennete girmeyi istemeyen, ayak direten olur mu? Olur. Kim onlar? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ya, be, ra, ya Resulallah, sahabi diyor ki, kim istemez, kim ayak diretir? Yani cennet yani, var mı cennete girmek istemeyen? Belki sözüyle yok ama, fiiliyle, eylemiyle var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, men a'ta Bana itaat eden, cennete girecek. Ve men asani, bana isyan eden fakat ebe, ne yapmıştır? Ayak etmiştir İstememiştir. Yani aleyhisselatü vesselam isyan onun sözlerini yerine getirmemek bir manada da ne demek arkadaşlar? Cennete girmeyi reddememek, istememek demek. Bu hadisi İmam Bukhari sahinde rivayet etmiş. Yani din her şeyi tamamlamış arkadaşlar. Seni Allah'a yakınlaştıracak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni diyor ya sahabeler. Seni, bizi diyor, Allah aleyhissalatü diyor ki, sizleri Allah'a yaklaştıracak her şeyi size cennete götürecek. Her şeyi size ne yaptım? Sizi cennetten uzaklaştıracak her şeyi de size açıkladım. Yani daha artık bundan sonra, bu sözden sonra Allah-u Teala'nın اَلْيَوْمَ diye لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün sizin dininizi kemal erdirdim. Yani tamamlandı, eksik yok. وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ Nimetimi tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمْ İslam د۪ينَ Din olarak İslam'ı seçtim. Bundan sonra da artık bizi Allah'a yakınlaştıracağını zannettiğimiz şeylerin dine katma konusunda yapmamız yapmamamız lazım? Uğraşmamamız lazım. Çünkü din zaten adli zatında kamil. O, oturmuş, bitmiş, tamamlanmış. Allah tarafından tamamlanmış. Yani Salman'a radıyallahu anh, ne diyor gelip, zannedersem bir Yahudi, size her şeyi mi öğretti? Yani bu din, her şeyi yani. Evet diyor her şey. Tuvalet adabı bile ne yapıldı bize? <gülüyor> Tuvalete girmek bile bize öğretildi. Yani bu ufak ayrıntı bile öğretildi. Yemek yerken, Aleyhisselatü hadis geliyor şimdi. Adam sol eliyle yemeye ısrar ediyor. Diyor ki sağ elin ne? Sol eliyle, sağ elin ne? Hafiften kibir de var. Aleyhisselatü diyor ki, yani, elin tutmasın. Ona beddua akıyor. <gülüyor> Çünkü Aleyhisselatü Vesselam orada yani hoşuna gitmediği için değil, Allah'ın hoşuna gitmediği için. Allahu Teala bizlerden sağ elimizle yememizi istediğimiz için ona bu buyruk bulunuyor. O hala ısrar edince diyor ki elin tutmasın, tutamaz olsun. Adamın eli kalıyor o şekilde. Yani senin yemek yemene kadar din ne yapmış? Müdahale etmiş. Bu ayrıntıları söylemiş din kalkıp sana ondan sonra bu dinden olduğunu söylediğin, iddia ettiğin tarikatların, şunların, bunların açıklamasını yapmaz mı? Bunu sana bırakır mı? Bunu Şeyh Efendilere, şunlara, bunlara bırakır mı? Elbette ki bırakmaz. Diyor ki Selama İbni Amr İbni Ekva radıyallahu anh enne raculen ekele inde Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bi şimalihi bir zat geldi sol el ile yanında yemek yemeye başladı.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 Sünnetin tatbikine engel olan da şey aslında nedir biliyor musun? İnsandaki kibirdir arkadaşlar. Tevazu sahibi olan insan sünneti ne yapar? Yaşar, ihya eder. Fema refaha ila Adam öyle bir hale geldi ki diyor artık elini ağzına getiremez oldu. El kalkmıyor, bitti. <gülüyor> Dikkat ederseniz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize dinin ahkamıyla alakalı, ibadetlerle alakalı bir şeyler öğrettiği gibi, her şey öğrettiği gibi bir taraftan da bize güncel hayatımızda edep, ahlak öğretiyor. Nasıl yemek yememiz gerekiyor? Sahabe diyor, ki, "Ya oğlan, ey evlad, semilllah." Bismillahirrah önce. Sahabe diyor, ben de küçük çocuktum. Elim diyor, tepside ne yapıyordu? Sağa sola gidiyordu. Bir oradan yiyor, bir oradan yiyor, bir oradan yiyor diyor. Besmele de hızlı çek çekmemiş. Diyor ki, Ya oğlan, semilllah." Bismillahirrahmanirrahim, kul biyeminik. Sağından ya, önünden ye. Ve önünden ye diyor. Yani adam, ahlak. Suyu verecek olan diyor en son içer. Ya bunu öğretmiş ya dine bak yani suyu verecek olan ikram eden adam diyor en son içsin. Yani bunu bir sıraya koymuş. Sen kalkım ondan sonra bir sürü ilkesi olan, teorisi olan, öğretisi olan, Yunan felsefesinden, Budizmden, Hinduizmden etkilenmiş bir öğretiyi ne yapamazsın? Dinden kabul tamam. edemezsin. dinlen, sayamazsın. Beşinci hadis. An Ebi Abdullah En-Nu'man ibn Beşir radıyallahu anh قال, Semih'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i söyledi erken işte Le tusevvunne sufufakum. Ya diyor saflarınızı namazda saflarınızı ne yaparsınız? Dümdüz yaparsınız beyne <gülüyor> Ya da diyor allah Teala sizin yüzlerinizi, kalplerinizi ayrı ayrı yönlere ne var Çevirir. Bu, bu kadar önemli mesela arkadaşlar. Ya bizim böyle normal hayatta, güncel hayatta hani bak yok soğuk elimi ne olur böyle alışmışım. Ya işte cama fazla yaklaşmayalım, daralıyoruz, hava zaten sıcak. Ondan sonra kış günü soğuk kalın giyiniyoruz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 Bir gazveye gidiyorlar. O gazveye giderken mola veriliyor. Deniyor ki bu akşam burada uyuyacağız. Sonra sahabeler herkes ikişer, üçer kişi ayrı ayrı dağılıyorlar. Aleyhisselatü vesselam görüyor diyor. Ne yapıyorsunuz? Kenetlenin. Bir arada bulunun. Sahabeler diyor ki biz diyor, ondan sonra bir halının diyor kapsayacağı bir şekilde diyor, iç içe ne yaptık? Yattık. Hep beraber o şekilde bulunduk. Çünkü kalpler öyle yaratılmış ki birbirinden uzaklaştıkça, ihtilaf oldukça safta bile bu böyle. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diye ne olur? Ayrılığa sebef Allah diyor yüzünüzü de haber birbirinize çevirir. Kalplerinize ihtilaf düşer, kalplerinize ayrılık düşer. Hadi Hadisinin şimdi devamında gelecek başka rivayetinde. Aleyhisselatü Vesselam bir adam görüyor. Safta göğsü biraz öne çıkmış görsün, safta biraz öne çıkmış. Onu böyle görünce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Uyarıyor. Aynı diyor, rivayette diyor ki, aleyhisselatü okun ucunu okçu, savaşçı ne haber düzeltir değil mi? Savaşa gitmeden önce onu biler, törpüler ve o şekilde hedefe isabet etmesi için onu hazır hale getirir. Sa Sahabe diyor ki can-ı sallallahu aleyhi ve sellem yisavi safufena hatta ki annama yisavi bihal kıda saflarımız ne vardı düzeltti. Eber radiyallahu Osman radiyallahu an saflar çoğalınca adam görevlendiriyor. Tek tek safların arasından dolaşıyorlar, ne yapıyorlar? Safları, cemaati müzale getiriyor. Şimdi namaza gidiyorsun, yanında ya adamı diyorsun gel. Yok adam 5 metre ağda. <gülüyor> ya diyorsun gel namazda iç içe girelim. Kardeşliğimiz artsın, muhabbetimiz artsın. Yok adam yanaşmıyor bir türlü. Ömer ve Osman Radyalan ne yaparmış? Cemaat düzenlemek için, cemaati tertip etmek için kişileri görevlendirilmiş. O kişiler tamam okey vermeden tekbir almazmış. Öyle diyor rivayetlerden. <gülüyor> <gülüyor> hatta idrara anna kat akalna anhu diyor sabah biz diyor onun diyor yani saplarımızı bizden düzeltmemizi istediğini anladığımızı fark edince peygamber bunu görünce bizim sapları düzelttiğimizi ne abardı davada dururdu sun bekar cayamen fakami hatta kâde ey bir bir gün diyor, namaza çıktı aleyhissalatü vesselam Allahu Ekber diyecek tam tekbir alacak diyor ki fara aracülün bedyen sadruhu göğsü çıkmış bir adam görüyor bir bakıyor arkaya. Bir tanesinin gözü öne çıkmış. Biraz yani ileride duruyor. Aleyhisselatü vesselam Diyor ki, imalallah Yani düşünün, şimdiki Fikri cemaat yaklaşımlarını ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnete olan Allah'ın emirlerine olan tatbik edişini. Yani Millet artık buraya namaza gelmiş, namaza durmuş. Ta uğraşma hoca cemaatle yani. yani? Dışarıdaki insana uğraş. Der insana. Değil mi? Aleyhisselatü vesselam yani namaza kadar gelmiş ama dönüyor bakıyor göğüsü çıkmış ona. Diyor ki Allah, ey Allah'ın kulları. لَتُسَوْوُنَّ سُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ Ya saplarınızı düzeltirsiniz ya da diyor Allah diyor sizin kalplerinizi, yüzlerinizi apayrı yönlere çevirir. Bir de bugün bizim cemaat, namazlar, cemaatte, camide kıldığımız saf, saf düzenini Bir de bugün Müslümanların <gülüyor> düştüğü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 Sağdan başla saymaya. Kadiri, Şazili, Nakşibendi, Halveti, Çiçti. Değil mi? Diyor Diyobendi. Nakşibendi'nin falanca kolu, Nurcu'nun falanca kolu. Değil mi? Yani Aleyhisselatü Vesselam düşünün. Bunları görseydi ne derdi? Değil mi? Yani göğsü azıcık öne çıkmış bir adam var. Diyor ki dikkat edin diyor. Saplarınızı düzeltmezseniz Allah sizin kalplerinizi evirip çevirir. Şimdi bir de arkada bir bak şöyle. Sağdan başla. Senin tarikatın neyi yasaklıyor? yanımızda yok kardeşimizin 14 yıl balık yemedi o mesela. Ona balık yasak. Buna peynir. Buna ekmek, değil mi? Buna diş dolgusu. Buna gidiyor işte yani. Herkesin dini ayrı paramparça bölünmüş yani. Ya niye balık yemiyorsun helal? Ya işte nefis terbiyesi öğrenmedi. Sen niye peynir yemiyorsun? E nefis terbiyesi. E sana yasak olan buna nasıl serbest? Buna serbest. Düşünün arkadaşlar Allah Teala'nın aramıza bıraktığı ihtilaf bunun sebebi ney? Allah'ın Resulü'nün göstermiş olduğu o doğru yoldan ne yapmak? Ayrılmak, sapmak. Bu hadis bugünkü dersimizde açıklayacağımız son hadisimiz olsun. Biraz da sesimiz el vermiyor. Yoksa devam edip geri kalan hadisleri bitirecektik. Yüce Rabbimiz bizlere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmeyi ve onun sünnetiyle hakiki manada amel etmeyi nasip eylesin bidatlerden bizi alıkoysun. Bizleri bidatlere karşı boz eden insanlardan eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik, eşhedü la